Bir gün adamın biri devesini kaybetmiş. Pazarda gezerken ilk görüşte devesini tanımış. Gitmiş adamın yanına. Demiş ki efendi bu deve benimdir. Öteki de hayır benimdir. Benimdi senindi derken diğeri karışmış lafa. Kadı'ya gidin anlatın diye. Varmışlar kadının karşısına. Kadı sormuş, deve kimindir? İkisi de aynı anda benimdir demiş. Kadı da var mı buna bir deliliniz demiş. Pazardaki adam mı susmuş? Diğer adam da vardır efendim demiş. Bu deveyi keselim, ciğeri delikse ben arkadaşa bir deve alayım. ...değilse o alsın demiş. Diğer adam da... ...içinden devenin kalbinin delik olduğunu nereden bilecek diye... ...düşünerek hemen kabul etmiş. Kesmişler deveyi. Gerçekten kalbi delik. ile adam şaşırmış. Ve nereden bildin devenin ciğerinin delik olduğunu demişler. Adam da... Bu deve yeni doğurmuştu. Bizim köyde bir köprü vardır. Yavrusu köprüden aşağı düşüverdi. Deve de bir feryadı figan. Ben de bu kadar acıya devenin ciğeri dayanamamıştır, delinmiştir diye düşündüm demiş. Evet gelelim asıl meseleye. Efendimiz bir gün sahabelerine, Kardeşlerimi görmeyi ne kadar isterdim demiş. Sahabeler de Efendimiz biz senin kardeşlerin değil miyiz demişler. O da hayır. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden sevecekler. Beni görmeden iman edecekler demiş. Onlar da ya Resulallah kardeşlerinizi nasıl tanıyacaksınız diye sormuşlar. Onları Abdest azalarındaki nurdan tanıyacağım demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nur olurmuş abdest suyu diyen azalar. Yani sahibi deveyi nasıl delik ciğerinden tanıdıysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizi azalarımızdaki nurdan tanıyacaktır.